İttakullah ve atiyu, inna Allahu malzine ittaku ve lizinehum muhsinon. Kâl Allahu Taala ve Ve ittaku fitnatellâ tucibana lizina zâlimu minkum khasa. Ve âlimu inna Allâh šadîdulakab. Sâdık Allahu lâzim. Ve Kâl Allahu fi âyeten âker. Ya iyyuha lizina amanu aleykum anfusekum, la âkhar, ya man zalla, ıza htedaytum, ila aakhiril aya, sadaqallahu lazim. Ve Allahü Teala fi ayetin آخر استاز ب Ya iyyuha amanu, la ttahuzu aduvi ila Birkaç ayeti keremden malını vererek e, hutbeme değerlendirmiş olacağım. Uzunca konuşmayacağım.